Ölümü hatırlama ile ilgili ayet ve hadisler. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını, hiçbir nefis nerede öleceğini bilemez. Onların ecelleri gelince ne bir saat geri kalır ne de ileri giderler. Ey müminler! Mallarınız, çoluğunuz, çocuğunuz sizi Allah'a zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa muhakkak o husranı uğrayandır. Birinize ölüm çatıp da ''Ya Rab, benim ölümümü biraz geciktirsen de sadaka verip sülehadan olsam, demeden evvel bizim size vermiş olduğumuz rızıktan infak edin. Allah belirli zamanı gelince hiçbir nefsi geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'' Allah'ın zikrinden ve kendilerine nazil olan haktan dolayı müminlerin kalpleri yumuşaca, yumuşayacağı zaman gelmedi mi? Kendilerinden evvel kitap, müddet uzadığı cihetle kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Zira bunların çoğu fasıktırlar. Hz. Abdullah İbni Ömer'den, Dünyada garip veya bir yolcu imiş gibi yaşa buyurdu. İbni Ömer Hazretleri, Akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boşa geçirme derdi. Yedi şey gelip çatmazdan evvel çalışmaya bakın. Yoksa siz insana kendini unutturan fakirliği mi? Yahut isyan ettiren zenginliği mi? Veya vücudu harap eden bir hastalık mı? Veya aklı gideren ihtiyarlığı mı? Veya alıp götüren... Ölümü mü veya fenalığı görülmeyen deccalı mı yahut da acıklı ve acı olan kıyamet gününü mü neyi bekliyorsunuz? Hadiste ölümü çok anınız hatırlayınız. Çünkü ölüm günahları eritir. Kişiyi dünyaya dalmaktan alıkoyar. Hadiste insanların en akıllısı ölümü en çok hatırlayanları ve ona hazırlık yapanlarıdır. İşte akıllılar onlardır. Çünkü dünyada şerefli olarak yaşadılar, ahirette de değer kazandılar. Dünyaya dalan ölümü hatırlamaz. Ölüm ona hatırlatılınca dünyasına olan hasretini hatırlar ve ölümü kötülemekle meşgul olur. Ölümü hatırlamak böylesinin Allah'tan uzaklığını arttırır. Bir gün İbn-i evine baktı, güzelliği hoşuna gitti, o anda ağladı ve şöyle dedi, ''Vallahi ölüm olmasaydı seninle sevinirdim.'' Eğer kabirlerin dar çukurlarına varma mecburiyeti olmasaydı, seninle gözler aydın olurdu. Düşünecek olursak şöyle bir neticeye varırız ki, Ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan yani imtihan yeri olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten, tamamladıktan sonra yine onları gönderen Halik Zülcelal'ine dönecekler. ...ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniyeden gidip... ...dar-ı bakide... ...huzuru kibriyaya müşerrif olacaklar. Yani... ...esfat dağ ...ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup... Rabb ı Rahimlerine... ...makar-ı saltanat -ı ebedisinde... ...perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes... ...kendi haliki ve Mabud'u... ...ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i... ...kim olduğunu bilecek... ...ve bulacaklar... Ey insan! Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, unutulmaya, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehmim edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe, yokluğa değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, alemi nura giriyorsunuz. Sahip ve maliki i hakikenin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan-ı ezelinin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, risale müteveccihsiniz. Terhib ve Terhib adlı hadis kitabında da geniş olarak zikredildiği üzere, ölüm büyük bir musibet ise ondan gaflet edip düşünmemek en büyük musibet ve helakettir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, annesinin kabrini ziyaret ederek ağladığı, ve etrafındakileri de ağlattı. Sonra peygamber, annem için istiğfar etmekliğim hususunda Rabbimden izin istedim. Fakat bu izin bana verilmedi. Ben annemin kabrini ziyaret etmem hakkında Rabbimden izin istedim de bana bu izin verildi. Ali sizlerden mezarları ziyaret ediniz. Sizler de mezarları ziyaret ediniz. Çünkü mezar ziyareti insanı ölümü hatırlatır. Buyuran Resulullah, ...insanları ölümü düşünmeye ve böylece ahireti hatırlamaya teşvik ve tenbih etmektedir. Kabir. Kabir ahiret menzillerinin ilkidir. Bundandır ki dünyanın son, ahiretin başlangıcı olan kabir... aleme ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer kabrin öbür tarafında duruyorlar. Kabirde sual... Kabirde münker ve nekir meleklerinin sorusu ve sorgusu ehl-i sünnete göre haktır. Münker ve nekir ölen kişiye Rabbini, dinini, peygamberini, kitap ve kıblesini soran iki müekkel melektir. Mümin kişi bu sorulara cevap verir ama kafir veremez. Bu hususta hadisler pek çoktur. Söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir. Allah ölüyü diriltir ve melekler sorularını yöneltirler. Mu'tezile ve bid'atçıların çoğunluğu münker ve nekir sualini inkar etmişlerdir. İmam-ı Azam, peygamberleri, çocukları ve şehitleri kabir sualinden istisna tutmuştur. Delil olarak da bu hususta, peygambere sorulan şu hadisi zikretmektedir. Kılınçlarının parıltısı onlar için şahit olarak yeter. Kifaya adlı kitapta nakledildiğine göre ise, Peygamberler için kabir sorusu yoktur. Seyyid Ebi Şuca ise çocuklar, peygamberlerle beraber alimleri de eklemiştir. İmam-ı Azam kafirlerin çocukları hakkında bir şey söylemeyerek sükut etmiştir. Bu sebeple kafirlerin çocuklarının cennet ehline hizmetçi olacaklarına hükmedilmiştir. Sualin keyfiyeti ise ölüye meleğin hitabını anlayacak şekilde... Bedenin bazı cüzlerine hayatın iadesi demektir ki bu da mümkündür. Ölüyü hareketsiz görmemiz, suali duymamamız buna engel olamaz. Zira uykuda olan kimse de görünüşte sakin fakat içinde uyandığı zaman bile duyabileceği lezzet ve elemi tadar. Etrafındakiler duyamayıp göremedikleri halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i hem görür ve hem de söylediğini duyardı. Onun Allah-u Teala'nın ilminden ancak dilediği kadarını anlayabilirler. Hepsini ihata edemezler. Kendilerine onu görebilecek göz, kulak verilmedikçe görüp anlayamazlar. Celaleddin-i Suyuti'nin açıkladığına göre sual melekleri, hafaza melekleri gibi bunlar da birkaç tanedir. Herkese kendi diliyle sorarlar. Cevap verebilen kimseye güzellikle muamele ederler. Halimi minhacında der... Sual melekleri birçok cemaat olup, onlardan bazısına mümker, bazısına nekir denir. Her bir meyyite onlardan iki tane gönderilir. Kurtu bir der, sual ve cevap susunda hadisler değişiktir. Bunlar şahıslara göre olup, onlardan bazısı itikadi görüşlerinden, bazısı da bütününden sorulur. Kısa bir özetini zikredecek olursak, hadd-i buluğa erip de mükellef olan beşerin... Dünyada yapmış olduğu iyi ve kötü amellerinden dolayı ilk menzil olan kabirde münker ve nekir tarafından sorulan suallere ehli imanın hizmetini yapıp da ücret almaya giden bir kimsenin sevinci gibi suallere doğru olarak cevap vermesi. Ehli küfür ve isyanın da seyyidinden kaçmış bir kölenin mahcubiyet ve vazife terkinden dolayı azap korkusuyla sorulan sorulara cevap veremeyerek bilmiyoruz demeleridir. Her padişah ve her amir, görevlendirmiş olduğu memurların görevlerini ikmal edip etmediklerini sorması, en küçük bir ailede dahi bir büyüğün kendisinden bir küçüğüne karşı vazifesini yapıp yapmadığını sorması, hikmetin muktezası olup, hikmet öyle gerektirmektedir. Bu sorgu sual beşer arasında cereyan ederse, elbette kainatı sonsuz nimetleriyle donatan ve o ferdi yokluk aleminden, vücut alemine çıkartan, bununla beraber o ferdi taş, bitki, hatta hayvan yapmayıp, bütün kainatın halifesi olarak yarattığı insanı, baha biçilmez nimetlerle donatıp da, onlara kıymetsiz yerlerde harcayanlardan hesap sormaması, hikmet ve uluhiyetine zıttır. Cenab-ı Hak Kur'an'da, Allah iman edenlere dünya hayatında da, Ahirette de o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder. Allah zalimleri, kafirleri şaşırtır. Allah ne dilerse yapar. Kabre giren müminlere iki melek gelip Rablerini, dinlerini, peygamberlerini soracaklar. Onlar da dost doğru cevap verecekler. Sözünü şu hadis de iyi der. Resulullah der ki, ölü kabre gömüldüğü zaman ona birine münker... Öbürüne nekir denilen kara yüzlü ve gök yüzlü iki melek gelip siz bu zat hakkında Hazreti Muhammed hakkında ne dersiniz diye sorar. Eğer o mümin ise o Allah'ın kulu ve peygamberidir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed muhakkak onun peygamberidir cevabını verir. Melekler de biz de dünyada böyle ikrar ettiğinizi biliyorduk derler. Sonra o ölünün kabri eline boyuna 70 zira. Yani ortalama 5.5 buçuk metre genişletilir. Orası aydınlatılır. Sonra ona uyu denilir. Bunun üzerine o der ki, aileme döneyim de şu saadetimi onlara haber vereyim. Melekler de şöyle derler. Döşeğinden ancak ailesinin sevgisiyle uyandırılan gelin ve güveyi gibi uyu. O bas dediğimiz dirilme vaktine kadar... Bu halise adette kalır. Eğer ölü münafıksa cevabında der ki, insanları çetirdim. Ona Allah'ın peygamberleri derlerdi de ben de öyle derdim. Hakikatte o bir peygamber midir, değil midir bilmiyorum. Bunun üzerine melekler, biz de öyle söylediğini biliyorduk derler. Artık toprağa onu olanca şiddetinle sık denilir. Toprak da onu sıkar. Yan kemikleri birbirine geçer. Artık o bazı vaktine kadar bu halden kurtulamaz. Herkes amelinin hesabı sorulduğu zaman, Tespit saadetine yani kelime-i tevhide mazhar olanlar, Kıyamet korkularından hayret ve dehşete düşmeksizin cevap verirler. O zamanki tespitte yine üç vecih ile olur. Bir, sorulan sualin doğru cevabı telkin edilir. 2 hesap kolaylaştırılır. Üç, ufak tefek hataları bağışlanır. Kabir azabı. Kafirlere ve bazı asi müminlere kabir azabı ve itaat ehlinin kabirde nimetlenmesi ve münker ve nekiyerin suali sem'i delillerle sabittir. Her insanın dünyada yapmış olduğu gerek cüci, gerekse de külli, her amelinden dolayı hesap vereceği menzillerin ilki olup iyi kişi ise Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe, kötü bir kişi ise kabri cehennem çukurlarından bir çukur şeklini alacaktır. Übeyt oğlu Ubeydullah şöyle der: Bana gelen haberlere göre Allah Resulü şöyle buyururlar: Ölü kabre konunca oturur, üstünde gezenlerin ayak sesini duyar. Fakat kabirden başka bir şey hiçbir şey onunla konuşmaz. Kabir der ki: Ey Adem oğlu, yazık sana. Benden, benim darlığımdan, benim pis kokularımdan, benim vereceğim tasadan hiç korkmadın, çekinmedin mi? Benim için ne hazırladın? Bir ayette o sizi bir tek camdan yaratandır. Sonra sizin için bir kalacak yeri, bir de emanet yeri vardır. Emanet yeri de rahimler yahut kabirlerdir. Biz iyi ve ince anlayacak zümrelere ayetlerimizi hakikaten açıkça bildirdik. Hz. Ayşe, Hz. Peygamber'den aleyhissalatü vesselam, kabir azabı hakkında sordu. Peygamber, evet, kabir azabı haktır, buyurmuşlardır. Çünkü kabir, ahiret yolculuğunun ilk istasyonudur. i̇bn Mesut'tan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ''Muhakkak ölüler, kabirlerinde azap görürler. Öyle ki, onların seslerini hayvanlar da işitir.'' Diğer bir hadiste ise kabir ahiret menzillerinin ilkidir. Eğer ondan yani kabir azabından kurtulursa ondan sonraki kolaydır. Eğer kurtulmazsa ondan sonrası zor ve şiddetlidir buyurmaktadır. Kafire kabirinde 99 tane yılan musallat olur. Kıyamet kopuncaya kadar onu yani musallat olduğu kişiyi ısırır. Eğer o yılanlardan bir yılan dünyaya üfürse yeşillik bitmez yeşermez. Kabirde ruhların kullara iade edilerek azaplanmaları, isterse bu kul boğulmuş, isterse yakılarak külü savrulmuş bir vaziyette dahi olsa Cenab-ı Hakk'ın onlara azabı haktır. Kabir hayatı ile ilgili Celaleddin Es-Suyuti'nin sudur fi Ahvali Ehli Kubur adlı kitabında konuyla ilgili hadisler zikredilmekte ve bir ayette sabah akşam ateşe arz edilecekler. Ayeti ise bunun kabir hayatında vuku bulacağını bildirmektedir. Çünkü kıyamet koptuğu gün Firavun'un kavmini azabın en şiddetlisine atın ayeti bunu ispat etmekle kabir azabının gaye şiddetli olacağını da remz etmektedir. Hatta öyle ki kişinin kabirdeki azabının umumu idrardan, ayakta bevletmekten olduğu rivayet edilmektedir. Hasıl. Kabir azabı ve berzah azabının hakikatine iman vaciptir. Balığın yutması veya parçalayıcı bir hayvanın yemesi veya cüzlerin, zerrelerin parçalanması cesedin azaplanmasına mani değildir. Kabir azabı iki kısımdır. 1- Daimi olup kafirlerin ve bazı asilerin azabı. 2- Daimi olmayan isyankarlardan suçlarını hafif görenlerin azabıdır. Onlar durumlarına göre azaplanırlar. Sonra onlardan gerek dua, gerek sadaka ve bu gibi şeyler sebebiyle azap kaldırılır. Böyle olup azaplanacak olan kişiye, ebeveynine olan iyiliği, gerek abdest, namaz, oruç, hac, sılay rahim, emri bil maruf, nehi anil münker ve güzel ahlakı o kişiye azap edilmesini men eder, Mevtanın kabirdeki halleri ise derece ve durumlarına göre kabirlerinde dünyada en fazla zevk aldığı şeye göre namaz kılar, okurlar. Birbirlerini ziyaret eder, nimetlenirler ve telebbüs gibi ihsanlara mazhar olurlar. Hz. Enes'ten rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Enbiyalar diri olup kabirlerinde namaz kılarlar. Yine Enes'ten nakledildiği üzere Peygamberimiz miyaraca çıkarılıp Hazreti Musa'ya kabrinde namaz kılarken uğraması da kabirde ölülerin nimetleneceği veya kötü ameline göre azaplanacağını ispat etmektedir. Bundan dolayıdır ki her asırda bütün ümmet kabir azabından istiazı etmişlerdir. Batıl mezhep olan mutezile ise bunu şu nakıs sözleriyle inkar etmektedir. Müşahede suretiyle görüyoruz ki Ölünün cesedi azap görmemektedir. Hatta belki de ölüyü kurtlar parçalayıp yiyebilirler. Fakat yine böyle bir azabı müşahede etmemiz mümkün olmamaktadır. Oysa biliyoruz ki asıl azabı gören kalpten veya batından yani içten bir cüzdür ki şöyle açıklayabiliriz. Uyuyan bir adamın gördüğü iyi veya kötü bir rüyayı başka adam ona bakmakla ne lezzet alır ne de elen duyar. Rüyasında dövüldüğü halde o bakan ızdırap çekmez. Mutezileninki de böyle uyyanın uykusundakini anlatmasını, uyanık olanın sen de böyle şey görmedim deyip inkar etmesi gibidir. Berzah Alemi Tarifi ve Mahiyeti Berzah iki şey arasındaki hail, engel, iki deniz arasındaki dil demektir. Bağlı şeyler arasında da berzah vardır. Berza, kabir ile haşir meydanı arasında bir yer, oraya gitmeye mani bir engel olduğu gibi, iman ile küfür, hayır ile şer, dünya ile ahiret, gece ile gündüz arasında da bir berza. yani birisi olduğunda diğerinin de olmasına mani bir engel vardır. Cenab-ı Hak ayette, ''O iki denizi birbirine salıp kata katandır. Su tatlı ve susuzluğu gidericidir.'' Bu ise tuzlu ve acıdır. Allah aralarına bir perde, karışmaları engelleyici olmak üzere bir sınır koymuştur. Ayette zikredilen iki denize misal olarak Dicle Nehri ile onun dahil bulunduğu denizdir ki o bunu yaratıp arasından fersahlarca akıp gittiği halde tadı bozulmuyor. Bazılarına göre tatlı sudan Murat Nil gibi büyük ırmak, acı sudan Murat da Bahri Kebir denilen büyük okyanustur. Bunların berzahı da aralarına giren kara parçası yani dildir. Kıyametteki berzah insanla, ahirette yüksek menzillere vuslat arasındaki engeldir. Beyzavi kabir alemine de berzah demiştir. Mesnevi şerifte izah edildiği üzere yeri ve onun üstünde yaşayan mahlukları aynı rahmetiyle nimetlendirmektedir. ...o münbit arazi ile çorak yerleri... ...başka başka sulamaz. Fakat neticede... ...o ilahi rahmetten her biri... ...ancak kabiliyet ve istidadına göre... ...faidelenebilir. Münbit arazi insanlara... ...ve hayvanlara yarayan... ...menfaatlı çeşit çeşit nebatlar... ...meyveler, mahsuller... ...ağaçlar verdiği halde... ...çorak olan yerler ise... ...boş, faidesiz, çalı ve dikenler yetiştirir. Suyun maddesi birdir değişmez... Dünyanın bir tarafındaki su ile öbür tarafındaki suyun terkibi aynıdır. Buna binaen arı içer, bal yapar, yılan içer, zehir yapar. İnsanın ikinci tavrı tenezül ve hayvanlık. Üçüncü tavrı da olgunlaşma ve insanlıktır. Birinci tavır ile üçüncü tavır arasında bulunan ikinci tavır, iki denizin arasına girmiş olan bir karaya yani berzah ve dile benzer. Dehir suresinin birinci ayeti doğrultusunca insan birinci tavırda yani Ervah aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına bela, evet Rabbimizsin diye kabiliyet ve istidadına göre tenezzül yoluna sülük etmiştir. Bu sülük mevali de selase denilen cemadat, nebatat ve hayvanat tarafınadır ki bu ikinci tavrı gösterir. Tahkik erbabından bazılarına göre ayetteki bahareinden Murat, müminlerin kalbinde yer tutan ve recadır ki, korku ve ümittir ki, bunlardan biri diğerine galip değildir. Berzah da Cenab-ı Hakk'ın himayet ve inayetidir. Bu imtihan dünyasına tam mücehez bir şekilde gönderilen insanlar, kendi asli vazifeleri olan ve insaniyetin muktezası bulunan kendisini tanıması, ve halikine ibadet ve taat ve rızasını talep ile ahseni takdim suretine yükselebilmesi berzahı aşıp hakiki insaniyeti elde etmek demektir aksi takdirde esfel saafiline düşmekle insaniyet mertebesinden aşağı olan hayvanat belki ondan aşağı düşmek demek olacaktır ayette suyu acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir böyleyken aralarında yek diğerine tecavüz etmeye Mani bir perde vardır buyurulmakta. Ölümden kıyamete kadar geçen yani dünya ile ahiret arasında perde olan kabir alemine de berzah gelileceğini söylemiştik. Sofiye istilahımda ise ruhu azam demektir veya kesif cisimlerle mücveret ruhlar arasında perde olmak itibarıyla misal alemi, rüyada görülen alemdir. Cennetle cehennem arasında bir hattır. Yani insanla onun ulaşacağı yüze, yüce menziller arasında perde olan engellerdir. İşrakiye'ye göre de berzah cisimdir. Çünkü cisim bir perdedir. Kaşani der ki, birinci deniz beden, ikinci deniz ruhu u Bunların kavuşması yeri insanın vücudu. Berzah da hayvani nefisdir. İnci, ulûm-ü külliyeyi yahut, marifetlerin hakikatlarını, mercan, ulum iyiyi, alaka ve şeriatlara nafi ilimleri ifade eder. Diğer bir tefsire göre de, birinci deniz ehadiyeti, ikincisi vahdiyet, berzah da misali mutlaktır. İbn-i Arabi'ye göre insan, bahri vücud ile bahri imkan, veya diğer tabirle, Allah ile ekvan, yani mevcudat arasında bir hadd-i fasıl, ayrıcı bir sınır ve binanaley bir berzahtır. Bir kevni camidir. Her şeyi maddede arayanların gözleri maneviyatta kördür. Hükmünce Kur'an 14 asır hitabıyla Cedele Tarık Boğazı'ndaki berzaha perde işaret etmekle mucizeliğini tekrar ispatlamış ve 20. asrımızda bir ilim adamının yani Kaptan Kusto'nun araştırması neticesinde hem kendisinin İslamiyetle şereflenmesine ve Kur'an'ın bir hükmünün yani insanları hayrette ve dehşette bırakan ki iki ayrı ayrı suyun bir arada yan yana olduğu halde birbirleriyle birleşmeyerek her ikisinin de tadının tuzunun ayrı olması daha zahir olduğu böylece anlaşılmaktadır. Bu hususta kendisi Kusto şöyle söylemektedir. Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair İleri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Araştırmalar sonunda gördük ki Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kütlesini inceledik. Ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Bu iki su kütlesi Tarık boğazında birleşiyor. Ve bu birleşme binlerce yıldan beri sürüyordu. Buna göre iki denizin karışmaması ve sonuç olarak tuzlulukta yoğunluk ihtiva ettiği madde oranında eşit veya eşite yakın bir durumda olmaları gerekiyordu. Oysaki böyle bir durumun mevcut olmadığını, yani su kütlelerinin birbirine karışmadığını ve her iki denizin yakın kısımlarında dahi ayrı bir yapıya sahip olduğunu müşahede ettik. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su engeli mani oluyordu. Aynı türdeki bir su engeli, 1962 yılında Alman ilim adamları tarafından Aden ile Kızıl Denizin birleştiği Mendeb Boğazında da bulunmuştu. Sonraki araştırmalarımızda farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı su engelinin bulunduğunu müşahede ettik. Gerek denizlerdeki su engellerini arkadaşı doktor Morris Bukalli'ye anlatması üzerine, arkadaşı bunun Kur'an'da olduğunu söylediğinde şaşkına düşüp, hayretle dinledikten sonra Kur'an hakkında şu senakar sözleri söylemiştir. Modern ilmin 14 asır geriden takip ettiği Kur'an, ben şehadet ederim ki Allah kelamıdır. Bangladeş'te Fişagam'dan bir manyadaki Arakama doğru akan iki nehir, biri tatlı öbürü tuzlu iki nehir halinde ve aynı nehir yatağında karışmaksızın ve birbiri içinde erimeksizin akmaktadır. Hindistan'da Ganj ve Camina nehirleri, Allahabaz şehrinde kavuştuklarında yüzey gerilimi ile meydana gelen esnek zar sebebiyle iki ayrı su karışmaksızın akmaya devam etmektedirler. Prof. Seyyid Kutub, Fizilal'il Kur'an'da bu konuda şöyle der. Eksediya nehir yatakları, deniz seviyesinden daha yüksektedir. Bundan dolayı tatlı nehir suyu, tuzlu deniz suyuna dökülür. Aksi durum ise nadiren olabilir. Bu ince ve hassas takdir sayesinde çok daha büyük bir kütle teşkil eden deniz suyu, insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatına vesile olan tatlı nehir suyunu istila edememektedir. Yukarıda zikrettiğimiz Prof. Morris eserinde denizlerin tuzlu suları ile büyük nehirlerin tatlı sularının birbirine karışmaması şeklinde çok rastlanan hadise pek iyi bilinmektedir. Kur'an bu konuya temas eder. Bir araya gelerek Şattul Arap denilen 150 km uzunluğunda tabir caizse bir deniz şekli teşkil eden Fırat ve Dicle nehirlerinin ağzına işaret ettiği zannedilmektedir. Körfez'in dibinde Mekcezir'in tesiri, tatlı suyun karanın içinde geri çekilmesi olayını meydana getirmekte ve memnunluk verici bir sulama sağlamaktadır. Metni iyice anlamak için Fransızca'daki mer yani deniz kelimesinin, Arapça bahir kelimesinin sadece genel anlamının karşılığı olduğunu, aslında bahir kelimesinin büyük su kütlesi demek olup okyanus için kullanılabildiği gibi mesela nil, Dicle ve Fırat gibi Büyük ırmaklar hakkında Kullanılabileceğini bilmek gerekir Yazar devamla Furkan suresinin 53 Fatır suresinin 12 Ve Rahman suresinin 19 ila 21. Ayetlerini zikrederek şöyle diyor Irmak ağızlarındaki Suların denizde karışmadan Durması haline gelince Bunu Dicle ile Fırat'a da Mahsus olmadığını da bilmek gerekir Zaten bu iki nehir ayette ismen geçmemekte, sadece onlara işaret edildiği düşünülmektedir. Mississippi ve Yongce gibi yüksek debili nehirlerde aynı özelliği gösterirler. Onların tatlı suyu ile denizin tuzlu suyunun karışması bazı deniz kıyısından çok ileride meydana gelir. Rahman suresinin 19 ila 20. ayetlerinin muhtelif tefsirlerdeki manasına gelince... İki denizle murat, suyu acı ve tatlı olan denizlerdir. Yahut Bahri Rum'la Bahri Faris'tir. Yani Akdeniz ile Hint okyanusu. Yahut Bahri Rum'la Bahri Hint'tir. Yahut Bahri Muhit'le ondan ayrılan parçalardır. Rabbimiz iki denizin birbirine mutlasır olmalarıyla beraber, herkesin mevkiinde mevcudiyetini muhafaza edip, ahire galebe etmemesi, nimeti ilahiye cümlesinden olduğunu beyan ediyor. Biri tatlı, diğeri acı. İki derya denilmiş. Mesela Şap denizinde, Nil, Basra körfezinde, Dicle karışmamakta. Bahri Faris yani hit -o -Hind okyanusu ile Bahri Rum, Akdeniz arasındaki Berzah ve Perde. Arabistan Şibhi Ceziresi veya telaki etmek kavuşmak üzere bulundukları Süveyş Berzahı'dır. Arzın etrafında muhit olan dış denizle, arzın kıtaları arasındaki iç deniz ki, bu iki deniz telaki edip kavuşurlar. Arz aralarında bir berzah halinde kalır. Taşıp da onu istila etmezler. Öyle bir halde olmuştur ki, kavuşacaklar veya kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir berzah vardır. Berzah asıl manasında iki şey arasında bulunan haciz, haddi fasıl demektir. Geografi istilahında malum olduğu üzere iki deniz arasında bulunan karaya denir. Burada da ya bu manaya yahut kudretten herhangi bir hat manasınadır. Aralarında berzah bulunduğundan dolayı iki deniz haddi aşmazlar. O berzah o haddi aşıp da diğerinin mevkilini mevkiini işgal edecek, hususiyetini ifna eleyecek bir zulüm ve tecavüz yapmazlar yapmaya meydan bulamazlar. Kur'an'ın her bir ayeti külli birçok hakikatlara işaret etmesinden Rahman 19 ve 20. ayet hususunda da zaman şöyle der. Daire-i bile, ile daire-i imkandaki bahri rububiyet ve bahri ubudiyetten tut ta dünya ve ahiret bahirlerine ta alemi gayb ve alemi şehadet bahirlerine ta şark ve garb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 ve Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı denizleriyle onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar manasındaki cüz'iyatları var. Bunlar Umur ve Murat ve Maksud olabilir. Ve onun hakiki ve mecazi manalarıdır. Bütün bunlarda Kur'an'ın ulviyetini ve yüceliğini ispat etmektedir. Berza Dünya alemi perdeler alemidir. Her şey perdeli ve perdeli olarak gitmektedir. Tam bir mahremiyet içinde. Her varlık kendi perdesine sarılmış, kendi alemiyle sınırlandırılmış. Varlıklar, alemler, dünya, ahiret, hasılı her şey iç içe. Bunları birbirinden ayıran bazı berzahlar ve perdeler mevcut. 18.000 bin alem denilmiş. O alemleri berzahlar birbirinden ayırdığı gibi o alemin mensupları da ...yine berzahlarca ayrılmaktadır. Çocuğun dünyaya gelmesi için... ...anne karnı bir berzah. Ahiretin önünde... ...dünyada bir perde ve engel. Ahiret memleketinde... ...cennet yolunda. Kabir, haşir, hesap, mizan... ...şefaat, sırat... ...hepsi birer aşılması gereken berzahlardır. Allah'a giden yolda... ...nefis ve şeytan... ...en büyük berzah, perde ve engeldir. İmanla küfür arasında... Bir yönüyle ince, bir yönüyle kalın berzah vardır. En uzakta, küfrün içinde bulunan bir yabancı iman ederken, en yakındaki bir akraba, İslam toplumunun içerisinde bulunmasına rağmen iman etmez. Birincisi uzak görülürken aradaki berzah kısa, ikincisi yakın görünürken aradaki berzah gayet uzaktır. Cennetle cehennem kadar birbirinden uzak iki sıfat. Her bir insan bir alem, her bir varlık bir alem. Bu alemleri birbirinden ayıran ayrı ayrı berzahlar vardır. Her biri kendi aleminin çerçevesinden memnun. Belki de allah Alem, sorumsuz ve başıboş bir insan gösterilerek, onunla alemlerini değiş tokuş yapması teklif edilse, bu koca kafalıyla mı diyecek, aleminden memnun olduğunu ifade edecektir. Berzah deyip geçmemek lazım. Zira bir denizci olan Kaptan Kusto'yu Müslüman kılıp önündeki bütün berzahları aşarak Allah'a ulaştıran bir mevzu. Müslüman olmasına sebep olan ayette iki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir berzah engel vardır. Birbirine geçip kavuşmuyorlar. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, ki tuzlu ve acı iki denizi salı veren ve aralarına bir berza ve engel aşılmaz bir serhat koyan otur. Buradaki temsil hakkında değişik tefsirler vardır. Birincisi, maksat denize karışan nehir yani Dicle gibi ve onun karıştığı denizdir. Denizi yarıp arkasından fersahlarca akıp gittiği halde nehrin suyunun tadı bozulmamaktadır. İkinci, maksat Nil gibi büyük ırmak ve büyük denizdir ki, Aralarına bir kara parçası yani dil girmektedir. Üçüncüsü maksat müminlerle kafirlerdir. Tatlı su müminleri, acı su kafirleri sembolize etmektedir. Dünyada yan yana fakat birbirine karışmadan yaşadıklarına işaret edilmektedir. Her bir insan bir alem. O da nasıl bir alem? Bu alemleri birbirinden ayıran aralarında benzerler vardır. Tıpkı katman katman olup bir alem gibi görünen soğanın zar tarafından iki tabakanın arası bir perde gibi ayrılması, bir tabakada meydana gelen bozulma gibi haller uzun berzahlardan sonra diğerlerine sirayet etmektedir. Bediüzzaman Hazretleri de şöyle der. Semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Rabbul alemin tabiri ise doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. Nitekim bütün devlet dairelerinin işleyişleri, alemleri farklı farklı oldukları halde hepsi de bir yere bağlanmaktadır. İşleyişleri birbirine mani olmamaktadır. Karaların sular altında kalmaması için denizlerdeki metcezir yani gelgit olayları da bir berzahtır. Temsilde hata olmasın. Gözümüzün içerisine kadar giren güneş ve ışığı, Cenab-ı Hakk'ın binler nurunun küçük bir parıltısı olduğu halde, doğduktan sonra doğrudan ve perdesiz tenvir eder, aydınlatır. Bizim ondan istifademiz ise berzahlara tabidir. Berzahlar olmasa yanarız. Allah da bize bizden daha yakındır. Biz ise ona nihayet uzağız. Onunla müşerref olmak için çok perdelerden geçmek gerekiyor. Bunun için ya Resulullah gibi miraca çıkıp, Kab-ı Kavseyn makamını geçip görmek ki, Cebrail'i bile yakan makam. Veya cenneti kazanıp orada cemaliyle, rüyetiyle müşerref olmak suretiyle, berzahları atlayarak görmek. Fakat melekler için bu müşerrefiyet yok. Zira onlar için berzah olmadığından atlama da yok. Mümin imanında berzahlarla karşı karşıyadır. Tıpkı engel atlamadaki at yarışçıları gibi. Her durumda mümkün. Puan kazanmak veya kaybetmek. Kiminin önündeki berzah deredir, çaydır yine de aşamaz. Ancak diğerininki denizdir, okyanustur, güçlükle de olsa aşar. Tembel insanın önündeki berzahlar kısa ve az da olsa uzun ve çoktur. En zor iş... Ona yaptırılmış olur. Cahil insan için durum aynıdır. Onun için ilimle arasında kapatılması imkansız uçurumlar mevcuttur. Aradaki perdede gayet kalın olup gece gibi üzerine çökmüştür. İbadet üzerine olan bir abidin günahlarla arasındaki berzah gayet kalındır ve uzaktır. Bazılarına dünya birleşse perdenin öbür tarafına geçiremez. İbadetsiz insan için ise ...tül perdesi gibi ince ve kısadır. Her an geçilebilir. Bunun için de pek bir zorlamaya gerek olmaksızın... ...ve cüci bir menfaat yeter. Hal ve şimdiki zamanda duran bir insana... ...mazi ve müstakbel... ...yani geçmiş ve gelecekle olan münasebeti... ...onlara olan yakınlığı... ...ruh cihetiyle bir an... ...rüya ve hayal aleminde... ...işgal ettiği zaman... ...birkaç saniyeliktir. Ancak büyüme, cisim... ...ve ceset itibarıyla seneler hükmündedir. İşte ruhun ve cesedin berzahı, imanın ve küfrün berzahı, müminin ve kafirin berzahları, muti ve asinin berzahları, bir komutanın önündeki aşması gereken berzahla erlerin önündeki berzahlar, bir otun, bir hayvanın ve bir insanın berzahları, hep mütehalif ve farklı farklı... Nutfeden alakaya, yani bir damla sudan kan pıhtısına, alakadan mudgaya, yani et parçasına, mudgadan et ve kemik ve neticede şu mümin ve mükemmel insan suretine gelen bir insanın önündeki aşılması gereken dersahlar. Zira milyarlarca nutfeden birisi kan pıhtısı ve et haline gelirken yine doğacak milyonlarcadan takdir edilenler sağ doğmakta. Diğerleri, o berzahları aşamadan perdenin berisinde ve gerisinde kalmaktadırlar. Her varlık da öyle değil mi? Perdenin berisindekilerce ekilirken, perdenin öbür tarafındaki kudret hüküm sürecektir. Aradaki perde bir yönüyle ince olmak gibi bir yönüyle de kalındır. Ölmek veya olmamak gibi olmama halinde sonsuzlukta bir fayda sağlamaz. Bir mürut tarikat berzahlarına uğrar, 40 yılda veli olur. Bir sahabe ve sahabe mesleğinde olan 40 dakikada o berzahları kateder ve aşar. 40 geceler çile ile ilgili, tarikatta 40 gün çile ve sülük. Birisi için müntaha ve son olan diğerine bebde ve başlangıç olur. Kimisi için de atlayamamanın neticesi olarak araya düşer, arada kalır, araftır onun makamı. Beklemededir o. Bir insan için mükemmele ulaşmak, kusurlar ve küsurlar berzahlarını aşmayı gerektirirken, diğer ise doğrudan doğruya mükemmele ve hakikata yol bulur. Allah'a giden yollar, mahlukatın nefesleri sayısıncadır. Her yol ona çıkar. Deve kuşu gibi kafayı kuma sokup perde çekmemek şartıyla, acizle aşk gibi, Allah'a isal edip ulaştıran yollardan biridir. Ama acz yolu aşktan daha kısa ve daha selametlidir. Resulullah Efendimiz hiçbir berzaha uğramadan, ruhen ve bedenen miraç yaparken, mümin ibadet ve namaz berzahına uğrayarak senelerce ruhen bu yolculuğa devam eder. Peygamberimiz gibi ulaşamaz fakat o yolda olur ya da ölür ya... O miraç ki, aklın ihatasının fevkinde olan, melekut aleminde cereyan eden bir hadisedir. Öncesinde Cebrail'in bile tahammülünden aciz kalacağı bir hazırlık devresini geçirmiştir. Bu hem bedenen hem de ruhen gerçekleşmiştir. Dünyanın dar kalıplarından, ahiretin geniş salonlarına bir geçiştir. Hicretten on dokuz ay önce, hüzün yılında, Recebin yirmi yedinci gecesi, haram i şerifte, Hatin mevkiinde istirahat esnasında Cebrail'in göğsünü yararak zemzemle yıkaması Marifetullah ve Rüyetullah'a hazır hale getirilerek amcazadesi Ümmühani'nin evinde Burak'a binerek Medine peygamberleri toplandığı yer olan Kudüs ve Sidretül Münteha'ya kadar Cebrail ile yapılan gece yolculuğu kısa dünya zamanıyla ahiretin geniş zamanında cereyan etmiştir. Ümmetine beş vakit namaz, şirke girmedikçe her günahın affedilebileceği, Bakara suresinin son iki ayetini berzahlara aşarak hediye olarak getirmiştir. Kimisi için berzah aynenin ön yüzü, parlak ciyeti iken kimileri için de arka ve siyah yönü gibidir. Tabiri caizse, Resulullah da bir berzah ancak aynanın şeffaf, parlak ön yüzü gibi. Ebu Cehiller, Firavunlar, Şeddatlar, Zalimler, Deccallar, Süfyanlar ve inanmayanlarda en büyük birer berzahtırlar. Aynanın arka, siyah ve karanlık yüzü gibi. Gaflet, isyan, günah kirleriyle kirlenmiş mümin ise aynanın tozlu, kirli, şeffaf ve berlak, berraklığını kaybetmiş ön yüzü gibidir. Bazı arka yüzünün siyahlığı dökülmüş ve eşyayı eksik gösteren aynalar gibi. Dünya da berzah. Ahirette biri siyah, biri şeffaf. Cennette berzah, cehennemde biri şeffaf ve berrak, zarif ve nazif. Diğeri berbak ve kaba, hazin ve kara. Kimi ruha beden, berzah ve kaba. Kimi bedene ruh, berzah ve kaba. Mümin için ahiret yolunda en büyük bir berzah, ülfet, gaflet ve dalalet. Kafir için dünya yolunda en büyük berzah din ve hidayet. Doğmak ile doğmamak, yaşamak ile yaşamamak, hayat ile ölüm arasındaki mesafe ve berzah bir yönüyle uzun meselelerdir. Doğup hemen ölen için kısa iken 60 yaşında ölen bir kimse için gayet uzun bir zaman ve berzahtır. Her şey perde ve berzah. Her şeyde perde ve berzah. Belki berzah bir tül perde gibi. Ancak kimi içeriden dışarıya bakar görürken, kimi de dışarıdan içeriye bakar görmez ve göremez. Perde bir yana ya evde pencere yoksa, ya devamlı kapalıysa, ya berzah hiç kalkmayacak, bitmeyecekse, ya bir hakikat olan cennet, cemalullah, Allah'ın, Allah'ın rızası perde ve engel addediliyorsa, o halde nedir berzah? Görmek mi? ...görmemek mi? O ve... ...ona ait şeyler mi? Yoksa... ...ona mani olan şeyler mi? Göz mü kirpiye gem... ...yoksa kirpik mi... ...göze perde ve berza? Göz onu görür. Bir kirpik olan masiva... ...onu perdeler... ...veya görmeye yardımcı olur. Gaflet... ...uyku, ölüm birer perdedir. Kimisi için başlangıç ve ilk... ...perde, kimine de bitiş... ...ve son perde...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 Sonraki aşamalar ise imanı varsa mümkündür. Zor da olsa aşılır. Zira bir tart kulluktan silinme olayı yoktur. Ancak aksi durumda imanı yoksa... ...Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarındaki ebedilik kadar... ...ebedilik arz eden bir berzah, bir bekleme, bir tekleme, bir terk ve tart vardır. ne Billah. Bir anlık berzahların kaldırıldığını, olmadığını düşündüğümüzde... Bütün alemler, varlıklar kontrolsüz olarak iç içe girecek. Hakikatlar hakikatsizliklere, zulmetler nurlara karışacak. Her şey manasız olacaktı. Su gibi ki, tatlı ve susuzluğu giderici su ile tuzlu ve acı su. Biri yüceliğin simgesi, diğeri ise aşağılığın. Aradan perdenin kalkması, ikisinin birleşmesi halinde tam bir keşmekeş, kaos ve boşluk zuhur edecekti. Bu durumda yücelik gittiği gibi yüceliğin bilinmesinde bir ölçü birimi olan aşağılık da gidecek. Kıymet ve değerler bilinmeyecektir. Zira her şey zıddıyla bilinir. Yani her iki alemi, mesela alemi maddi ile alemi ruhaniyi birbirinden fark edip ayırmak lazım gelir. Birbirine mezcedilse hükümleri yanlış görülür. Ölmüş insanlar ve doğacak insanlar arasında da bizler, Birer berzahız. Geçmiştekilerle aramızda ince bir berzah olduğumuz gibi, Gelecektekilerle de öyle. Çekilmemiz gerek ki gelme olsun, çekiliniz. Gelen neslin kapısında durmayın, kabir sizi bekliyor. Mesela, insandaki hayal duygusunun gördüğü vazifeyi, Aynen dünyada gören alemin nisal, ruhlar ile Görünen şu alem ortasında bir berzahtır. Alem-i ziya, alem hararet, alem hava, alem kehriba, alem elektrik, alem cez, alem esir, alem misal, alem berzah gibi alemler arasında müzaheme ve yer darlığı yoktur. Bu alemler hepsi de ihtilansız, müsaademesiz yani çarpışmadan küçük bir yerde iştima edip toplanırlar. Kezalik pek geniş gayri alemlerin de bu küçük arzda iştimaları mümkündür. Evet hava, su, insanın yürüyüşüne, cam, ziyanın geçmesine, şu an ışığın röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine hararetin akmasına, elektriğin cereyanına bir mani yoktur. Kezalik bu kesif alemde ruhanileri de verandan, cinnileri cevelandan, şeytanları cereyandan, melekleri cereyandan men edecek bir mani yoktur. Tıpkı atomla içindeki nötron ve elektronlar gibi. Kainatı ve her şeyi yoktan var eden zatı takdis ederiz ki... ...şiddet-i zuhurundan, nihayet açık oluşundan dolayı gizlenmiş ve perdelenmiştir. Teşbihte hata olmasın. Güneşin maddi olmayıp, perdelenmiş olarak... ...görünmeden devamlı ışıklandırmakta olduğunu düşündüğümüzde... ...dünyadaki bu aydınlık, parlaklık ve ışığı kim verecekti kime verecekti? Hangi varlığa mal edecektik? Maddi, noksan, nusuz ve kusurlu olan tabiata mı yoksa kendi kendine mi? Elbette hayır. Ancak bir güneşe verilebilir. Aynen bunun gibi de kainatta ancak ve ancak güneşler güneşi olan zata verilebilir. Binanaley biri perdesiz iken diğeri perdeli gitmektedir.